Geçen dersimizde gördüğünüz konulardan elde edilecek dersler neler onu inşallah vereceğiz. Geçen haftaki dersimizin konusu aleyhissalatü vesselamın küçüklük hayatı idi. Çocukluğu sünna, süt annesine verilmesi ta ki gençlik dönemine kadar yani 13-15 yaşlarına kadar başından geçenleri Kısaca bize ulaştığı kadarıyla sahne kaynaklardan anlatmaya çalışmıştık. Şimdi o konulardan istifade edilecek birinci mesele, birinci ibret: Çocukların kardeşlerim tabii bir hayat içerisinde, doğal bir hayat içerisinde yaşamasının, büyümesinin önemliği ve fıtratın islahında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 ve bunun gerçeklerini çok daha iyi idrak edebiliyor. Bunu tespit etmişler. Onun için <gülüyor> bu tabi hayat vazgeçilmez bir şeydir. Bundan ne kadar nasip alabilirsek bu bizim için ve çocuklarımız için faydalı olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam'a gelecek olursak,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 Resulullah Aleyhisselatü ashabı da böyleymiş. Onlar da çocuklarını alır, çöllere, sahralara çıkarlar. Onları oraya götürürler, ve Allah'ı zikrederler. Neticede böyle bir ortamda yetişen çocuk, sonuçta İslam'ın kahramanları olmuş. Allah'u okuver. Tertemiz bir ortamda yetişen, pisliğin bulaşmadığı bir ortamda yetişen çocuklar, neticede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 hem gökyüzünü hem de yeryüzünü güzel bir şekilde okuyabilmek için bazen çıkmak gerekiyor. Onlar diyor, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbena ma da ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Yani bu gördüğümüz idrak ettiğimiz şeyleri sen boşuna yaratmadın. Subhana ketafine alda seni tenzih ederiz. Yani böyle bir şeylerden sen iştigal etmezsin. Seni bundan tenzih ediyoruz. Allah Azze ve Celle kardeşlerim her gün bir iş dedi. kulle يَوْمِنْ هُوَ ف۪ي شَعْنِ diyor Rahman Suresi. Her gün bir iş dedi. Allah Azze ve Celle her gün bir yaratma halindedir. O bize muhtaç değil, biz ona muhtaçız. Biz onu anmaya, zikretmeye muhtaçız.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 Geniş bir ev ve iyi bir birek de Allahu Teala'nın kullarına ikramıdır. Allah azze ve celle dilediği kuluna ikram eder. Hep su tur rızıkı, liben yeşa Dilediğine rızkı artırır, dilediğine de kısar. Veselullaha <gülüyor> min fadli Allah'ın fazlından, lutfundan isteyin diyor. Wala tetemenn faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Allah'ın birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Eselullah'tan fazlını, Allah'ın fazlından isteyin. Allah'ın fazlından istenirse helalinden Allahu Teala geniş bir ev ve iyi bir binek nasip edin. Rabbimiz tüm kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize bu saadeti, bu mutluluğu tattırsın inşallah. Fatır suresindeki bir ayet-i kerime de yine bu tabiliğin, doğallığın bu ortamda bulunmanın ve yetişmenin ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. أَلَمْ تَرَا Allah'a اللّٰهَ اَنْزَلَ مُنَ Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi. Gökten bir su indirdi. Fa ahrajna bihi thamaratan mukhtalifan ve onunla böyle çeşitli çeşitli değişik değişik meyveler semeratlar çıkardık bitirdik. Ve minel cevali cudedun bidun ve ve dağlardan beyaz yollar kırmızı yollar mukhtalifen elvanuha renkleri farklı farklı ve qarabi bisudu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 Allah'a davet hayatında, davet meselesinde şeytanı def etmek. Şeytanın eserini, şeytanın etkisini kardeşlerim def etmek. Allah Subhanahu ve teala Nebimiz aleyhissalatü vesselamın kalbini imanla yıkayarak ihsanda bulunmuştur. Ona büyük bir nimet veriyor. Hani geçen hafta anlatmıştık ya, Cibril aleyhisselam geliyor.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 ve kendisini kimin öldürdüğünü haber veriyor. allah Teala böyle ayetlerini apaçık bir şekilde gösterdi. Bunun gibi nice misaller vardı. Dolayısıyla kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle gerçekleşen sahih olarak bize gelen doğru bir rivayetle gelen bu olay, yani Esra Esra kalbinin açılması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 Bunu okurken aklıma geldi. Diyor ki Allah Azze ve Celle: Waman yashu, an diker Rahman, nukayit lahhu, şeytanin fahu lahhu qariin. Kim Rahman'ı zikirden uzaklaşırsa, Allah Azze ve Celle'yi zikirden uzak durursa, ona bir şeytan, ona bir yakın dost musallat ederiz de, fahu lahhu qariin, o onun yakın arkadaşı olur diyor.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 ön planda devamlı onunla beraber hep ona şerr'i hatırlatıyor. Şerr'i fısıl diyor ya. Yani. Ve men ya'şen zikr'u Rahman nuqayid lahu şeytan. Kim Rahman'ı zikirden uzaklaşır tabii. Allah kendisini zikirden mahrum etmesin bizi. Yine Müslim'in rivayet ettiği Aişe radıyallahu anhadan gelen bir hadiste diyor ki Aişe radıyallahu anha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 diyor ki aleyhissalatü vesselam sana şeytanın mı geldi diyor yani böyle davranıyorsun derken diyor ki aleyhissalatü vesselama Ayşe Validemiz insanla birlikte şeytan olur mu diyor yani benimle birlikte daha doğrusu önce benimle birlikte bir şeytan mı var diyor benim şeytanım mı var dediğinde evet diyor her insanla beraber bir şeytan bulunur diyor peki ya seninki diyor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 Allahu akbar. Şeytan burada doğru söyledi. Neyi e, doğru söyledi? Gerçekten ayetel kürsü okunduğu zaman korunacağını doğru söyledi. Şeytanlar yaklaşamayacak. Bu hasen derecesinde bir hadis. Bunun sahih derecesindeki bir hadis de hepinizin bildiği, tekrar hatırlatayım, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi.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 O zaman diyor, sana sabaha kadar bir muhafız başında bekleyecektir. Ayet-i okumandan dolayı diyor. Ve şeytan sana sabaha kadar yaklaşamayacaktır diyor. Böyle söylüyor ve gidiyor adam. Ebu Hureyre onu tekrar bırakıyor yani. Sabah olayı aleyhissalatü vesselam'a haber verince, <gülüyor> o çok yalancıdır, <gülüyor> yalancıdır. Sen diyor onun kim olduğunu biliyor musun diyor.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 Hepsini yapması gerek. Ayet-i asla vazgeçmeyecek. Zaten her bir namazın arkasında okunduğu zaman ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kişiyle e, cennete girmesi arasında ancak ölüm vardır Ayet-i okuyan kimse için. Öldüğü zaman inşallah cennetliktir demek bu. <gülüyor> yani bu kadar faziletli. <gülüyor> Yine Müslüm'ün rivayetinde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 Kardeşlerim, dua gayedir. Son noktadır. Onun için Ali vesselam, "Ed-dua ibade, dua ibadetin ta kendisidir." Dua muhtaç olmanın, ihtiyacı arz etmenin bir yoludur, metodudur. Allah'a teslimiyetin bir göster göstergesidir dua. Kişi daima Allah azze ve celle'ye dua üzere olmalı.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 kalbini şeytanın vesvesesinden, desisesinden koruyor kardeşler. Allah Teala Müminin Suresi'nde vakur rabbi a'uduke min hamazatil şeyatin" de ki ey Rabbim, şeytanın dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'uduke ve a'uduke rabbi ve şeytanların üzerime çullanmasından, toplanmasından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 Diyor ki: "Eûzu bi kelimâtillâhit tammâti halak." Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım deseydin diyor sana bir şey isabet etmez. Yani sana zarar veremez diyor. Bunu özellikle akşam 3 3 sefer akşamlandığında 3 sefer söylemek gerek Bunlardan hali olmamak lazım.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 yürütmesine sebep olurdu. Diyor. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeyler düşünülerek Allahu u Teala'ya karşı bir böyle muhabbet oluşur. Onunla arasında bir sıla, bir bağ meydana gelir. Çünkü birçok şeyden uzak, insanlardan uzak, insanların oluşturduğu gürültülerden de uzak, yapayalnız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 önemli olduğuna işaret eden bir ayet-i kerime. Elem tara enallaha yüsbihu lehu men fis semawati vel Görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'ı tesbih ederler? Ve tayr safaf vez sıra sıra kuşlar. Dizin dizin kuşlar diyor. Hani göç zamanlarında görürüz. Böyle inci tanesi gibi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 İyyes ceduh lehum men fi semavat ve men Görmedin mi ki Allah azze ve celle göklerdeki ve yerdeki şeyler tesbih eder. Şey, secde ederler. Secde ederler. Ve şems güneş, ve l ay, ve nucum yıldızlar, ve'n ciban dağlar. Ve şecem ağaçlar Ve'deval ve deva ve كثير من nas, ve yeryüzünde dolaşan canlılar ve insanlardan çoğu Allah'a seçdi. Subhanallah. Ve kesirun hakkı aleyhi aldat. Ve çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Kim o çoğundan kastedilen? İnsanlar. diğerleri değil. Ve men yuhiyellâhi fe mâ lehumun Allah kimi alçaltırsa ona ikram edecek, onu yüceltecek kim olabilir ki? Muhakkak Allah yef'alimâ yeşâ. Muhakkak ki Allah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 mahrum eylemesin. Amin. Ve bunlardan hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Bunları yok eden insanlara da fırsat vermesin yani. Vallahu alem. âlem Allah ve behemdik eşhedü en lâ <gülüyor> ilâhe ellen testekhberkebu etûbu